Değişim bahsetmekten içim bir araya geldi. O yüzden ben ilk önce bir söz paylaşmak istiyorum sizinle. Çok sevdiğim bir söz. Özellikle bir masal anlatıcısı olarak, dünyanın duyduğu hikayeler değişirse dünya değişir. Tabii ki masal anlatıcısı olduğum için tabii ki bu söz Şimdi neden seviyorum? İçimde çok belirli çizgiler var. Bu mümkün, bu mümkün değil. Peki bunları değiştirmek için nasıl bir teknolojimiz var? var. Buna da hikaye. Hikaye sürekli bu sinirleri alıp değiştiren bir şeydir. Masal da öyle. Örneğin dün bir tane bankadaydım. Madem banka ortamındayız. Ee, orada bir tane eğitim veriyordum. Ve ben bir radyo programı yapıyorum. Masal bu ya diye. Ve bu hafta Kelolan masalı attı. Şimdi çoğu zaman sonra bana diyorlar ki Kelolan çocuklar içindir. Yetişkinler, bankacılar, Kerala'nın dinler. Ama benim katılınca, benim radyo programım dinliyor ve dinledim. Bana ne dedi? Dedi, dedi ki, ya Kerem masalını unutmuştum dedi. Önce bu gariban oğlanı padişanın kızıyla evlenmek istiyor ya, ben dinlerken dedi, içimden dedi ki mümkün değil. Sonra olmaya başladım. şey yaptım. Aa, sonra olduğu zaman şey yaptım. Hıh, sonra kapattığı zaman düşünün ki, başka neler mümkün olabilir? Küçücük şey bu. Hikaye, bizim içinizdeki mümkünleri, mümkün değiller, kaldırıp duvarımıza, pencere çizmeye yeteneği var. Eskiden gitti, masallar çocuklar için değildi, herkes için Sürekli her toplumu hayal ettirici bir mesleği vardı, bunun adı masalcıyla. Herkese, bankacılara hayal ettirilir için masalcılar vardı. Eski Yunanlar, İki tane ayrı beynimiz olduğunu düşünüyorlardı. Onlardan biri logos, öteki mitos. Şimdi logosu, logosu çok iyi biliyoruz. Logos, tajik, mantık. Bugün bu toplumda, modern toplumda tek beyin olarak varsayınca logos, mantık. İşte mantık ampul yaptı, mantık bute, mikrofon yaptı, mantık e, bankalar işletiliyor, mantık. Mitos da neydir? Mitos, mit, masal efsaneyi, metafor... Bu bir düşünme şekli olabilir mi? Modern topluma göre değil ama eskileri göre öyle. Bunlar değişik bir düşünme şeklidir. Peki bakalım. Bir masal var Anadolu'da. O masalda bir kral var. Ve bu kral tabii ki kızını kimi vereceğini merak ediyor. hep böyle oluyor ya. Bir yarışma düzenliyor. Diyor ki ben kızını, birini vereceğim, o kişi daha. Bu dünyada görünmemiş bir obje getiren kişi olsun. Üç tane delikanlı şanslarını deniyorlar, yollara düşüyorlar. Bir sene boyunca dolaşıyorlar, bir sene sonra üç obje getiriyorlar. Biri bir at getiriyor, metaldan yapılmış bir at. Bu masaj iki bin sene önce anladığı kulağını tutuyordu yani çok eski. Sağ kurağı kıvrı at havlanıyor, sol kurağı kıvrı at yere geliyor. Radyo diyor ki, değil. ''Peki sen delikanlı ne getirdin?'' Diyor ki, ''Ben bir düdük getirdim. Onu şiirin kapısında atarsam, terleke gelirse öter.'' Radyo ki, ''Bu daha hiç görülmemiş bir şey. Peki sen ne getirdin delikanlı?'' Diyor ki, ''Ben iki kutu getirdim. Bu iki kutular birbirine ne kadar uzak olsunlar olsun, içinden, bir tane içinden, kurşundanlar, ötekinin içinde duyuluyor kalbim. Tabii ki, ondan masal boyunca kime kız vereceğimizi karar vermekle devam ediyoruz. Şimdi masal çok eski. Ama bugün biliyoruz bu üç dünyada görünmemiş şeyler. Uçak, alan, telefon. Bizim hayatımızdan bir parçadır. Ben bunu merak ediyorum. Onları 2000 sene önce masalcılar anlatmasaydı, hayal ettirmeseydi, bugün bizim mühendisler bunları yaratabilirler miydi? Mitosa düşünmek bu. Değişim yaratan tohumlar ekmek. Bir atölyede birine şey sordum. Masal dünyalarından neyi edinmek isterdin? Biri dedi ki, keşke benim konuşan aynam olsaydı. Biri, masallarda var ya, böyle soruyorsun. Ayna ayna söyle bana, benden güzel var mı bu Evet, Pamuk Prenses var. Pamuk Prenses mi? Öldürmemiş miydim o kız? Yoo, o hala yaşıyor, yedi cücelere takılıyor değil. Var mı bugün bizim konuşan aynalarımız? ve var ki. Facebook, Facebook. Söyle bana, şu an eski sevgilim nerede? Aa, eski sevgilim ormanda yaşıyor, yedi cücelerli, bir evde. Aslında bir zamanlar hayal edilmeseydi bugün olur muydu? Mitoslar düşünmek bu. Tohum ekmek değişimi yaratmak için. Şimdi dizim aslında, insan olarak bir süper gücümüz var. Burada olmayanın görmeye, koklamaya, hissetmeye gücümüz var. Hayal gücü diyoruz. Çok acayip bir şey. Önemsiz sizi söylesem şu an. Sabah bıraktığınız yatağınız görebilir misiniz? Hangi çarşaf, nasıl? Etrafı, oda. Hem buraya hem bu gerçekle hem Orayı görebiliyorsun. İkisi bir arada görebiliyoruz. Biz gerçekten ayırt edan bir özelliğimiz. Bir bir adım öte. Bazen hem gerçeklik hem hayal görürüz. Bazen de hayallerimiz, gerçekliğimiz geçer. Örneğin bir masal gecemizde biz toplanıyoruz ayda birkaç kere yetişkinlerde masal yoluna düşüyoruz. Bir arkadaşım kendi arkadaşı getirmişti bir masal gece. Bu gece şeye gitmiştik. Kuzey'e doğru gittik. Bir fırtınanın içine girdi. Kar vardı her yerde bir adam peşindeydi. Ve o adamın peşinde koşarken bu adam öne doğru eğildi. Bir kutup ayına dönüştü. Biz onun peşinde koşmaya devam ettik. Sonra kutup ayı buzullara kadar gitti. Ve buzulların altında atladı. Biz de atladık onun peşinde. Yüzdü, yüzdü. Biz suların altında kaldık ve boğulduk. Böyle oldu. Masal bitti. Masal bittikten sonra arkadaşım arkadaşına dedi ki nasıl dedim? Arkadaşım şey dedi. Hiç bu kadar üşümediğim, üşüdüğümü hatırlamıyorum. Çok üşümüş. Hiç bu kadar üşüdüğümü hatırlayamıyorum. Nazım Hikmet'in çatı arasındaydık. 150 kişi küçücük bir alanda 40 derece vardı yine derim klima şaşımıyordu. Ben her içindeydim ve o hiç bu kadar üşümemişti. Bu an neydir? Hayalimizin, gerçekliğimizin geçtiği nokta. Hayal yolunda yaptığın şeyler gerçektir ve seni değiştirmeye yoluna açıktır. Hayallerin senin gerçekliğin geçtiği noktası nedir? Değişim yaratmak için aradığınız pencere o an. Çünkü o kadar inanırsın ki ondan sonra gider onu yaparsın. Ee, bir tane araştırma yaptım derken konuda çok keyifli bir araştırma paylaşmak istiyorum. Ee, bir tane sınıf alıyorlar, çocuk sınıfı alıyorlar. Bu sınıfı ikiye bölüyorlar. Yani ben siz bir ikiye böldüm. Yarısı hayvanat bahçesine gidiyor, yarısı hayvanat bahçesine gitmiyor özür dilerim önümüzdeki hafta oynayabilirsiniz. Şimdi iki hafta sonra geçiyorum. İki hafta sonra sınıf bir daha bölüyorlar, bu kez de böyle bölüyorlar. Yani hayvanat Bahçeye gidenlerin yarısı, gitmeyenlerin yarısı bir gruptan ötekiler öteki de bir, bir gruptan. Ve o, o grubu topluyorlar ve diyorlar ki Haydi çocuklar, hayvanlar bahçede geçirdiğiniz gün hakkında hikaye parlaşalım, ne dersiniz? E, yarısı gitti, yarısı gitmedi. Ama çocuklar ama diyorlar ki işte adınız ne? Alper. Aa Alper vardı. Alper dondurma düşürdü. Önünü pisletti. Her yer falan böyle. Çilekli dondurma çok ağlıdı o gün. Adı? Pınar. Pınar. Kaybettik Pınar. Aradık her yerde. Apçaman Ar izi aramış. Dedi nerede? Ondan sonra fark ettik ki tüm hain işte Pınar'ı. O böyle ameliyat içine çıkarttılar ve Pınar içine uyumuştu zaten. Hiç fark etmedi. Çok rahattı. Ondan sonra Türküler şey yaptı, evet türkülerini yaptıracağız, türküler atladı maymunların kafesinin içini, atladı dağdan dağla, bütün gün oynadı onların çaldı çağdığına. Ve aynı, aynı içinde bir püskürttü, o da çok kızdı, o, o da püskürttü filizini, onlar böyle püskürterek falan böyle iki hikayesi vs. Yani çocuklar anlatıyorlar hikayeler, normal bir hayvanlar bahçesinde geçirilen herhangi bir günde olacak olaylar, ötekiler, yani orada değildiler ama cimiyorlar, haf an gidiyorlar, uf, uf bak ya, çok komik. Sonra iki hafta daha geçiyor. İki hafta sonra bütün sınıfa bir kompozisyon ödevi veriyorlar. Çocuklar, hayvanak bahçede geçirdiğiniz bir gün hakkında kompozisyon yazmanızı istiyor. Şimdi bir grup var, siz overada. Hayvanak bahçeye gitmediniz, hikayeyi anlatmadınız. Bu kontrol grubu, öfkeli grubu. Biz gitmek isterdik. Öğretmenimiz bizi getirmedi. Biz şikayet edeceğiz. Annemi söyleyeceğim. Böyle olamaz. Tamam ne olur? Tamam. Bizde bir altapimik grup var. Ona hayvanat bahçeye gittiler anlattılar. Ona her şey dört dörtlik anlatıyorlar. Bizim merak ettiğimiz o iki grup var. Bir grup hayvanat bahçeye gitmiş ama anlatmamış. Bir grup hayvanat bahçeye gitmemiş ama anlatmış. Şimdi onlar ne yazıyor? Şimdi bu grup ama bahçe ilgileri bir ay oldu. Unuttular biraz. Tam hatırlayamıyorlar. Ne yazıyorlar da ne yazıyorlar? İşte, hayvanat bahçeler güzel yerlerdir. İçinde hayvanlar vardır. Onların arasında tinsa, maymun vesaire bir daha gitsek ne güzel olur. Peki bu grup Turgüler, maymunlarla beraber oynamış bütün göbeği. Bir de bizim tınar uyumuş mu bütün insanın göbeğinde? Ah ah ah! Ondan sonra e, Er, Er. Alper. Alper. Alper ne yapmıştık ya? Alper dondurma düştü ya. Pis etti kendisini çok üzülmüş. Dondurma gitti. Ay yazık. Lan bu. Tabii ki gülüyoruz diyoruz ki aman çocuklar ya. Küçük insan ya. ya kafaları karışıyor. Ama biz farklı mıyız? Biz. Bu çiftik karı koca kavgası değil mi? Yani bir eşiniz olduğu zaman onların güzel hikayede bir kereden fazla dinlemeye fırsat kazanıyorsunuz. Orada anlatıyorlar, orada anlatıyorlar, bir daha anlatıyorlar, orada da anlatıyorlar. Sizi bu bütün şeylerle arkadaşlarla, aileyle falan böyle, bir kereden daha fazla duymaya fırsat kazanıyorsunuz. Ve bir zamandan sonra şey yapıyorsunuz, öyle geçmedi ki. O gün yağmuraya yolda. sen yoktun ki, nereden büyüdün? <gülüyor> Yok olur muyum ben? Buna tabii ki çok iyi hatırlıyorum. Şemsiyem bitirmişti Gökuşa olanda. Yok sen yoktun mu başka bir zaman? Çok iyi hatırlıyorum. O gün böyleydi şöyle. Ya biraz böyle klişe bir kavga değil mi? Neden? Çünkü beynin o iki kere, üç kere güldüğün hikaye onu bilgi olarak kaydetmiyor. Deneyim olarak bunu yaşadığını hissediyorsun ve ayırt edemiyorsun. Gerçekten benim hafızamdan mı yoksa duyduğum bir şey midir? Burada hikayelerimizin bizi bulaşıcı bir şekilde değişim yaratabileceğini gösteriyor. Hem bizim yaşadıklarımızı değiştiriyorlar hem etrafına bulaştırıyor. Yani ben şey diyorum hayatımız onu yaşarken değil. Onu onatırken de açıyorsun. her hiç mi unutursun? altı gün önce yemeği ne yedin. Ancak anlatmışsan hatırlarsın. O yüzden çok dikkat etmeye çağırıyoruz hepimize. Akşamüstüyle gittiğimiz zaman ne anlatıyoruz? Konuşumuza ne söylüyoruz? Onlar neden önemli? Çünkü hem neye inandığımızı, ne yaşadığımıza inandığımızı, hem etrafımızdan uğraştırarak, etrafımızdaki çevremiz ne mümkün olup olmadığını değiştiren tohumlardır. Ve geleceğe dair tohum atma şeklimizdir. O nedenle sizi bugün küçük bir masal anlatmak istiyorum. Bakalım, ben bir doğumdaki. Evet. Çeşit. Çeşit. Evet. Şimdi masal açmak için ben krik diyorum, siz krak diyorsunuz. Bakalım. Çistek de oluyorsanız masal açılıyor diyoruz. Krik. Aynen öyle ama sanki masal dinlemek istiyorsunuz gibi yapalım. Krik. Haydi sanki kravat yok ki diyorlar. Craig, be hazo. Ah Craig, ne yapılıbili? Joş kovuyorlar. Ah Craig, ah Craig, akran Craig. Ah Craig, ah Craig, akran yapıyor. Ah Craig, super. Ah rukat ama burada durmadı. Belki <gülüyor> dizim masada bir kravat var. Masada her türlü ya. Ve krallar, ne yapmayı çok sever? Görünmez şekilde, yolcu kılığının içine girip şehrin içinde halkın namzını almaya çok seviyorlar ya. Yani. Bizimki de öyle. Bugün dolaşıyor, Barışkent'in arka sokaklarında acaba benim insanlar ne yapıyor, neyinden konuşuyor derken bir tane inşaat alanına geliyor. Ve insanın alanın tam girişinde bir tane çalışanı görüyor. Taşlar diziyor yan yana ama bir öf, bir öf, bir öf, bir öf, bir öf, bir öf, bir öf, Ah, bir, oh, oh, oh. bir mutsuzluk biliyor, bir gibi yayılıyor. Kralımız geliyor, orada yolcu gibi iş şey yapıyor. Hey dostum, ne oluyor? Ben bilmiyorum, yeni geldim bu şehrin, ne yama? Seni çok mutsuz görüyorum. Hayırdır, bir derdin mi de var? Şimdi bakıyor diyor ki kardeşim de, yolcu ol ya da olma yabancı ol ya da olma bir bakışla benim derdim ne olduğunu anlayabiliyorsun bence. Görmüyor musun? İnanılmaz zor bir işim var. Bütün gün yükler taşıyorum. E çok bir anlamsız bir iş. Şimdi bu taşın yanında başka bir taş bu taşın yanında başka bir taş. Bu taşın üstüne başka bir taş. Bitmez bir iş. Bunlar bitmişken başka taşlar dizmeye gideceğim. Bu ne kadar ölüme kadar. Bitmez bu işler. Sen buraya geliyorsun. O kadar zor, kadar gitmez o kadar anlamsız bir iş yapan bir insana sorarsın mı? Ne derdin var? Görmüyor musun? Hayatın tamamı, kendi anlamsız. Kral hat verdi. Hakikaten çok zor bir iş. Çok anlamsız, taş taş taş, taş diz nereye kadar? Doğru dedi. O zaman merak et Çünkü biraz ileride başka bir çalışanı gördü. Adam da aynı iş yapıyor. Taş di, ya var bir birisin var, bir rahatlık var. Hiçitsiz de kan böyle taşlar işliyor. Hiç ayında diyor ki hayretler kağıdı. Sen bayağı memnun gülüyorsun. Oysa ki zor bir iş yapıyorsun, çok da anlamsız. sonsuza suda ben taş, taş biliyorsun. Yok ya. Oh, sen de yolunu yaptın benim işim yok. <gülüyor> yani sana böyle kolay bir, bir görünüyor olabilir ama benim işim bir ustalıktır. Ben sadece taş dizmiyorum ki. Ben duvar inşa ediyorum. Ve bu işte çok iyiyim. Babam benden önce bu iş yapardı, babası daha önce. Mimarlar bizim ustalığımız biliyor, bizi özellikle istiyor. Kazan Yaptığım işte para kazanıyorum, ailemi güzel bakabiliyorum. Hayatım zannetseğinin kadar küçük değil. <gülüyor> Ramos de buna hak veriyor. Tam böyle bir şey diyecek ki, arkasından başka biri duyuyor. La la la la diye şarkı söylüyor. Hem yani var. Ah! O da taş çiziyor. Video ayında diyor ki, oh! Sana ne oldu bugün? Nedir bu unutuluk? Nedir bu heyecan? Oysa ki sen anlamsız bir zor bir iş yapıyorsun. Yan yana sadece taş diziyorsun. Sonsuza kadar bitmez bir iş anlamsız. Dedi sen, sen duvar, taş mı dizdik zannediyorsun? Ben duvar mı inşa etmemizi anlıyorsun? Değil Ben de katedral inşa ediyorum. Sen ve ben çoktan bu dünyadan gitmiş oluruz ama şu an Üstünlüğü, çalıştığım katedral, şu an dizdiğim taş bizden sonra hala burada olacak. Bu duvarların arasında çocuklar, kadınlar, erkekler, genç, yaşlı, herkes toplanacak. Bu duvarların arasında kurtlanan olacak, yaslar tutulacak, yeni yoğunlar görülecek. Burada insanlar tesiri edecek. Burada insanlar yeni darlinancı kazanacak. Ve sen ve ben böyle önemli bir iş yaparken nasılydı şarkı söylemeyeyim? Ben bu dünyada böyle bir güzellikte tek hakkıda bulunduğum zaman nasıl serinçle uyanmayayım? Fıkra mı? Tabii ki. onu da hak verdi. Hayatın gün sonunda yaptığım şey değil. Onun hakkında anlatılan bir hikayeden barettir. O yüzden sana soruyorum. Bu gün bork sahnede zaman hangi hikaye anlatacaksın? Geleceğine dair hangi tohum yiyeceksin? Teşekkür ederim.